Evet, hürmet, Türkçemize de hürmet kelimesi aynen Arapçadan geçmiş fakat manasıyla oturmuş kelimeler vardır. Yani bazıların manalarını değiştirmiş başka yerde kullanıyoruzdur da, biz hatta huşu bile belki başka yerde sadece ibadeti ü taat işine ediyoruzdur. Bu tadil erkanın yani tavır ve davranışlarda ciddiyetin olması ve karın olması, Mu'mebbüs faziletlerine göre farzdır namazda bu. Diyelim göre vacip yani namazı o rükünlerin tahmini dikkatli kılmak namazın ayrı bir rükünü gibidir. Namazın iç rükünlerinden yani şartı değil de namazın rükünlerinden. Evet, hürmet kelimesi nerede kullanılıyorsa o yani büyüklere karşı hürmet falan deriz yani. Saygı yerinde de kullanırız. Büyük insanların huzurunda otururken, kalkarken, dururken, girerken, çıkarken yanlarına sokulurken nasıl bir tavırlı öyle? Şimdi şehri süluki ruhani de, de her mertebede işin mebdeinde zaten müftedileriz Allah'a karşı saygılı ve hürmetli olma mecburiyetindeyiz. Ama bir yerde bir uslat müsbillah olursa bu yakınlık bazen uzaklık getirir. Yani beraber oturur kalkarsanız çok defa en uzak insanları en yakın da aramak lazım. Yakında buluna bulunu ülfet olur, ünsiyet olur, onların duygularında matlaşma olur, renk atma olur. Dolayısıyla farkına varmadan saygısızlık yaparlar. Yani o sahabiye mahsus bir şeydi ki en çok kim tanıyorsa en saygılı oydu. Yani sırasıyla sayabilirsiniz. En saygılı Hz. Ebubekir'di. Hayati boyunca Efendimiz'in huzurunda söylediği 80 cümleyi geçmez. Ne kadar Efendimiz'e mukarin olmuş, 23 sene peygamberlik hayatında. Oysaki çok güçlü bir hatipti. Tereddüt etmeden, kemküm etmeden konuşurdu. Hz. Ömer nasıl bir hatip olduğunu biliyorsunuz. Beni Sakife hadisesinde, hilafetin seçilmesi mevzunda diyor, ben kafamda bir şeyler tasarladım orada. Bu evsi hazcacı yatıştırmak için. Kafamda tasarladım, şunları diyeyim. Yani irticali konuşmadı. Herkes kafasında belli şeyler tasarlar. Sonra o meseleyi irticalinin serbestlisine salar. Nasıl çıkarsa öyle çıkar ama Hz. Ömer bu yani. Diyor, ben konuşacaktım, eliyle beni geriye çekti, sen dur dedi. Öne çıktı, orada bir konuştu. Vallahi diyor, ben kafamda ne tasarlamış idiysem hepsini söyledi orada, diyor. Söz söylemesini biliyor, Peygamber'e saygıyı da biliyor. Fakat hiç edepte kusur etmiyor bir meselesini Efendimiz tahsiye ettiği zamanda canım sana kurban olsun doğrusu nasıl diyor. Böyle sıradan konuşuyor Efendimiz sallallahu Şimdi bunlar hep hürmetin ifadesi yani. Ama bu çok zor bir mesele. Zannediyorum biz 23 sene bir eşiyi aşındırsak, yanına girsek, çıksak ona su versek, çay ikram etsek zamanla bütün yivlerimiz yıpranır, aşınır oynayan civatalar gibi oluruz yani. Çok zor o durumu korumak. Oysa ki genelde sahabi, o işin tam edep ve erkanını kavramış sabi diyor ki, Efendimizin yanında dururken başımıza kuş var gibi dururduk, kaçıracağız diye korkardık. Ne bir söz, ne bir tavır, ne bir davranış yani. Orada söz de ona aitti, tavır da ona aitti, davranış da ona aitti. Bize sadece orada saygı düşüyordu. Kendi aramızda oturduğumuz zaman meseleleri bir Müslümanca müzakereye tabi tutardık. Hep müzakere ederlerdi. Bir hadis, bir ayet inince oturur onu. Dünya kadar müzakere ederler. Ne demek istiyor Allah burada? Fakat Allah Resulü'nün huzuruna gelince ve Allah huzurunda durunca orada dilleri tutulurdu, nutukları tutulurdu. Bu onlara mahsus bir şey. Biz ülfet karşısında dayanamayız. Hemen laubaliye düşeriz. Hudu ve huşu, şuur altı müftisibat haline gelmesi lazım. Yani o bakımdan Seyri sülük, adeta o çocuklukta şuuraltı beslenme dönemi gibi bir şeydir. O dönemde şuuraltı çok iyi beslenirse şayet, daha sonra gayri irade olarak insanlar kendilerini salacaklar yerde dahi temkinde kusur etmezler. Yani o şuuraltı altı dürtüleriyle onlar hemen temkine geçerler. Öbür türlü tam bir vussat yaşıyorsa şayet, üns billah yaşıyorsa, bir kere üns de var yani, üns billah yaşıyorsa orada o şatiyat olabilir vücudi mülahazalar olabilir. Şuhudi mülahazalar olabilir. Şöyle dedim, bana böyle dedi filan. O Bektaşi cellaflar olabilir orada. Oysa ki en büyük insanlar yani işte Cüneyd-i Bağdadi gibi kimseler bunlar çok temkinli davranmışlar. İmam Kasali çok temkinli davranmış. İmam Rabbani seviyesini anlatıyor mektubatta. Mesela diyor şu anda kendimi öyle bir yerde hissediyorum ki Zemin var mı ayağımın altında yok mu bilemiyorum diyor. Yani aynen mekanım la mekan bu cismim cümlecan nazarı hak aya özüm mestilika Bilmiyorum diyor. Fakat hiç Allah'a peygambere karşı saygısızlık ifade edeceğiniz, lavallik ifade edecek bir kelime kullanıldığına şahit olunmuyor. Yani bunlar temkin insanı. Tamamen. Bunlar da bir fasıldaki insanların ahvali bir fasıldaki insanlar. İlk faslın insanları hiçbir şey anlamayabilir. Biz de nazari olarak anlarız. Amelisini de ameli tabiatlarının derinliği haline getirmiş insanlar bilir. Allah'a, Kur'an'a Efendimiz'e böyle Üstad gibi, İmam Rabbani gibi, Gazali gibi saygılı insan sayısı çok azdır. Azıcık böyle da koridoru alınmış. Yani sarayın salona alınmamış. Harem odasına ayrı bir salondan giriliyor. İkinci salona da alınmamış. Fakat adam her haremdeki gibi konuşuyor. Oysa ki diyor, tazi endişeyi ayar mücerret neşeyi. Ayar düşüncesinden tamamen etmedikten sonra nere harem dairesi neresen harem dairesi de bu da müteşabih bir laf bir konumu, bir ufku, ifade laf sadece. Onlar bize göre şeyler. Allah zamandan, mekandan, yer tutmaktan münezzeh ve müberradır. Fakat bize göre bir şeyler. Yani orası bir yönüyle bizim için cennette onu nasıl temaşa ediyoruz, öyle bir temaşa koyu oluyor. Dolayısıyla diyoruz, buraya bakıyor o. Aslında her yere bakıyor da biz, bize bakan yanının bir yönüyle, kendi ufkumuzun, kendi hicaplarımızın delinmesi sayesinde, onu duyuyoruz, hissediyoruz. Yoksa her zaman bize bakıyor. Evet, pozitif yanı bunlar. Negatif yanı tabii ülfetimiz, ünsiyetimiz bizim. Hocaların hakkı bulma adına kitaplarla buluşmaları hakkı bulmuş gibi onlar da bir ülfet hasil ediyor. Fünunu tahsil edenler onlarda bu türlü şeylere çok yabancı yetişiyorlar, ufklara, yetiştiklere, ortam, laboratuvarlar, mahafili ilmiye bütün bunlar hep böyle pozitif araştırmalara, bakışlara, pozitif değerlendirmelere yönelik olduğundan dolayı onların da pozitivizmin, rasyonalizmin, naturalizmin çok çok üstünde çok mesafeler kat etmeleri lazım ki bir şeylerin şemmesini duyabilsinler. Onlar da öyle. E, avam halk da böyle rehbersiz kalınca ne o cephede adam var ne bu cephede adam var. Ne diyecek, ne düşünecek tabi bilmiyorum bir şey. Böyle bir Üstad Hazretleri gibi Alvar gibi ben utandım yani. Üstad'ı da talebelerden tanıyoruz görmedim ben. Ama Alvar İmamı'nı gördüm. ve Bunları görüp de yani huzur nasıl oluyormuş? Allah karşısında temkin nasıl oluyormuş? Yani adam elini konunu kaldırırken bile aman Allah var burada. O saygısızlıktan ne filan diyecek kadar yani kendi ve zaten bent beniz kalmaz yani ayağını böyle yapsa bile bent beniz kalmaz hemen hemen toparlanır kendine gelir Allah var der. Tabii görmeyince bunu anlamak çok zor kitap anlatmaz onu yani yine mesela o dua, huşuya, dayanıyor yani kendinizi bir şey görmezseniz kapı açılır fakat kendinize bir hisse çıkarırsanız bir yerde iki tane ben olmaz. O kendine ben diyor. Bir köy iki muhtar kaldırmıyorsa bir nahiye iki müdür kaldırmıyorsa bir kasaba iki kaymakam kaldırmıyorsa onun icra dairesi iki tane hakim kaldırmaz. Hakimiyeti ona devret teslim et kendi sınırların içine çekil. Yuvana çekil. Kız kuyruğunu yuvana çekil.